Evde Kur'an-ı Kerim okutulmak üzere çağırdığımız Hoca Efendi'ye verilen para caiz midir? Ya da vermemiz gerekir mi? Öncelikle şunu söyleyelim ki Kur'an-ı Kerim, bir Kur'an-ı Kerim okumak ibadettir. İbadetler asla ücretle yapılmaz. Dolayısıyla bir Hoca Efendi Kur'an-ı Kerim okunmak üzere davet edildiyse, vakti müsaitse davete icabet eder hı hı. ve Kur'an-ı Kerim tilavet eder. İmkanı varsa da okuduğu ayetleri, kısaca açıklar, mahallerini okur, ahkamla ilgili olan bölümleri de onlara anlatır ve irşat boyutunu da tamamlamış olur. Kur'an okuyarak tilavet ederek ibadet etmiş olur. Kur'an'daki ahkamı anlatarak da e, dini irşat dini irşat boyutunu yerine getirmiş, her iki halde de sevap almış olur. Ama bu ibadeti paraya tahvil ederse, paraya dönüştürürse İbn Habibin Hazretlerinin torunu çok güzel bir söz söylüyor. El Hediyetu'l Alaiyye'de onu aynen naklediyorum. Dileyenler buraya bakabilir. اَكْلُوا لَحْمِ الْخِنْز۪يرِ اَوْلَى مِنْ اَخْذِ الْاُجْرَةِ عَلَى قِرَاءَةِ كِتَابِ اللّٰهِ Eyvah. Affedersiniz, çok özür dileyerek söylüyorum. Dağdaki domuzun etini yemek, Kur'an okuyup ücret almaktan daha uygun olur. Bakın domuz haram. İslam dininde hiçbir şekilde temizlenmesi kabul edilmeyen bir varlık. <gülüyor> hiçbir şekilde kullanımı kabul edilmeyen bir varlıktır. Ve necisül ayin dediğimiz her şeyiyle pis bir varlıktır. Affedersin Hı. köpek de pistir ama köpeğin kendisi pistir. Gelip size sürtünse eğer üzerinde bir pislik yoksa elbisesini pis etmez. Ama domuzun her şeyi tüylerin ucuna kadar pistir. Bu kadar pis bir varlık. Diyor ki onun etini yemek... Kur'an okuyup ücret almaktan daha uygun olur diyor zorda kalan insan için. O için asla bir hoca efendi eğer hoca ise Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ı temsil ettiğine inanıyor ise kesinlikle para almamalı. Para vermede diretenler çıkıyor bazen duyuyoruz. Yani istemetse de mesela verilse de diretenler olur. çıkıyor. Bu o zaman deneyecek olan şudur kardeşim bunu müftülüğümüze götürün. Orada bağış olarak verin. Onlar bunu hayri hizmetlerde kullanırlar. Bir belde de istemeden verilirse, bir belde de Kur'an okunup arkasından para verilmesi adet haline gelmiş. Hayır, herkes bunu biliyor ve bu adet gereği zarfın içerisine az veya çok bir para koyuyor cebine veriyor ise, örfen bilinen şey, dinen de şart koşulmuş hükmünde olduğu için bunu alamazlar. Günümüzde, Türkiye'mizde Kur'an okunup arkasından zarfa para konması adet haline geldiğinde, bunu da herkes Zorunlu olarak yapmak zorunda olduğun, az koyduğun da yadırgandığın, hatta bazen de sıkıntılara sebebiyet verdiği bilindiği için bu hiçbir şekilde alınması caiz olmaz. Hocam soruyu şöyle kaşıyayım ancak, ben biraz? şöyle diyeyim, Buyurun. bazı hoca efendiler şart koşmadan, beklentiye girmeden bir verilirse, bir şey verilirse bunu hediye babından kabul edilip alınabilir diyorlar ancak bu kitaba uymuyor. Evet, peki şöyle sorayım eve bir hoca efendi çağırıp Kur'an-ı Kerim okutmak ne doğru ne kadar doğru? Yani kişi akrabaları için ya da annesi babası için kendisi okusa daha mı makbul olur? Elbette ki yani bakın şimdi Kur'an-ı Kerim okuttuk ve ücret ödedik. Bundan sevap oluyor mu? Hayır olmuyor. Kitaba göre olmuyor. Aksine hem alan hem veren günahkar oluyor. O halde biz Müslüman olarak namaz kılıyoruz, kılıyoruz. Namazda Kur'an-ı Kerim okuyumuz okuyoruz. Ne okuyoruz mesela? Elhamdülillahi Rabbil Alem deyip Fatiha'yı okuyoruz. Kevser'i okuyoruz. Ahad deyip İhlas okuyoruz. Biz bunları okuyup da kendi ölülerimize sevabını bağışlamaktan bu kadar mı aciziz? Bu şekilde yapsak daha doğru. Tabii olur. ki. Niye hiç olmasa? Okuduğumuz kadar sevap hem bize hem de ana babamıza veya kimin lehini okutuyor isek kime bağışlıyorsak o kazanmış olur. Ama bunun aksini yaparsak hem biz günahkar oluyoruz hem de hoca diye evimize çağırdığımız o insanların günahkar olmasına sebebiyet veriyoruz.